muhabbetin tadını alan bilir. Sevgisini, muhabbetini yeryüzünde dağıtan Rabbimiz, her zaman salih kullarını da hazır bulundurmuştur. Onların vasıtasıyla dağıtıyor muhabbetini ve sevgisini. İşte bu Allah dostlarının kalbi, Rabbül Aleminin sevgisiyle doludur. Kim onların elini tutarsa, Onlara yönelirse, onları kabul ederse, onların kalbinden kendi gönlüne doğru bir sevgi akını başlar. İşte o zaman kişi sevmeye başlar. Önce de bizim ilmimiz aynıydı, aklımız aynıydı, kabiliyetimiz aynıydı, bilgimiz aynıydı ama sevemiyorduk. Mübareklerin elini tutar tutmaz iş değişiyor. Sizin aranızda da vardır, işitmişsinizdir. Daha önce bu yollardan haberi olmayan insanlar, Müslüman olduğunu bilip de Müslümanlığın hiçbir kaidesini yapamayan insanlar menzile gidiyorlar. Mübareklerin elini tutar tutmaz iş değişiyor. Hep görmüşüzdür bunları. Sanki 40 yıllık sofiymiş gibi onları sevmeye başlıyor, ibadetlerine yöneliyor. Haramdan çekinmeye başlıyor. Sanki onun içine bir çip yerleştiriliyor. O insan, İslam'a uygun hareket etmeye başlıyor. Haberi olmadan. İşte bu nimet Allah'ın dostları sayesinde zuhur ediyor. Bundan sonra da böyle devam edecek. Eskiden beri bu yolu tasavvufu bilmeyen insanlar vardır. İçlerinde alim olanlar da vardır. Muhabbetin tadını alamayanlar tasavvuf sevgisini yaşatamazlar. Dünya bizi gaflete düşürdüğü ve Allah'ı unutturduğu için kötüdür.